فنعوذ بالله من شعور أنفسنا <تصفيق> ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد عبده ورسوله <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ya eyyüha el nasi attıkوا الذي خalıkكم min nefim rahidah ve khalık minhada وبث bethedim rüjalan kethira ونساء nisaya Allah الذي tese alun به ve arkan inna Allah kana alaykum rakiba Ya eyyüha الذin âmın attıkوا Allah veقولu qawla sereel yusdif lakum ve omanakum Veme sallallahu هدي محت... بدا Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam daha önce e, dua bunun mefhumuna dair bir ders yapmıştık. Onun faziletine dokuz başlıkta faziletini işlemiştik. Daha sonra dedik ki bu duanın müstecah bir dua olması için yani Allah'ın dinle kabul edilir olması için bazı şartları var. Bu şartları zikredeceğiz. Sonra da duanın İlerki derslerde dua'nın bazı edep ve adab dediğimiz bazı adabları var dedik şartlarıyla elbetleri arasındaki farkı da anlatmıştık şart dediğimiz zaman dua'nın o şartlar olmazsa dua'nın kabulü de olmuyor beklenilmiyor ama adablar ise o adablar olmadığında dua'nın kabulü olma ihtimali var lakin dua'nın daha çabuk kabul olması daha hızlı kabul olması, daha makbul olması için bir takım faziletlendirme gündeme geliyor. Belli zamanları, mekanları gözeterek yapılan şeyler, şartlarla adatlar arasındaki fark bu. Bilindiği gibi duaya icabet ve amellerin karşılığını vermek Allah Subhanu Taala'nın sıfatlarından iki sıfattır. Fakat dualara icabet etmeyi ise belli şartlara bağlamıştır. Duanın birçok şartları vardır. Bu şartlar duanın Allah katında kabul olunması için yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan birinin vuku bulması durumunda duanın kabul edilmesi, yani birinin vuku bulmaması, birinin eksik olması durumunda duanın kabul edilmesi pek beklenilmesin. Bu şartlar duanın kabul edilmesi için olmazsa olmaz şartlardır. Doğanın şartlarının, doğanın adaplarından farkı ise, doğanın şartları olmazsa doğanın kabulü gündeme gelmez. Fakat doğanın adapları olmazsa kabul olunması yine gündemdedir. Fakat adapların yapılması kabul ve fazileti arttıran etkenlerdir dediğimiz gibi temin ki. Bu şartlardan baktığımız zaman geneli, bu şartların geneli kapsam olarak, şumul olarak ihlas adı altında incelenir. Dolayısıyla dua eden kişinin bu şartları yerine getirerek ihlaslı olması gerekir. Duanın kabul edilmesi için gereken şartları yerine getirmekse tam bir yani <gülüyor> ihlasla alakalı bir şeydir ki. Çünkü dua tevhidle alakalıdır. Tevhidin zıttı ihlası etkiler. Duanın bir ibadet olduğunu açık bir şekilde daha önce öğrendik. Dua eşittir, ibadettir dedik. İbadetin de Yüce Allah'a halis bir şekilde onu bir ve tek olarak kılarak yapılması konusunda hiçbir şüphe olmadığına vurgu çektik. Yüce Allah'ın yaratma, rızık verme, öldürme, diriltme, tasarruf etme ve kainattaki bütün işleri düzenleme konusunda bir ve tek olup ortağı olmadığı gibi yine bütün yapılan, ibadetlerde ve bu ibadetlerinden bir ibadet olduğu, bu ibadetler gibi bir ibadetlerden bir ibadet olduğu vurgulandı duanın. Dolayısıyla dua etme konusunda da bir ve tek bir ve tek olarak Allahı birlemek gerektiğini daha önceki derslerde vurguladık. Bunu neden söylüyorum? Daha önceki dersler hatırlanması için. O zaman her kim Allah'tan başkasına dua edip ondan bir şey talep edense Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur ve Allah ile beraber başka birini de ilah elini şirk koşmuş olur bu durumda kul dinini yapmış olur yalnızca Allah'a Halis kılmamış olur Çünkü Halis muhlis olan din katıksız olan ancak Allah'a Allah'a yapılan Allah'a ibadet etmektir Halis olan din katıksız olarak sadece Allah'a yapılan ibadettir. Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi Allah'a ibadet edin muhlisine lehud dini yalnızca ona halis kılarak ve lau kerihel kafirun kafirler bunu kerih kötü görseler bile yine şöyle buyurmakta: huve'l hayyu la ilahe illa <downtime> o haydır daima diridir ondan başka da ilah yoktur o zaman o halde dini yalnızca ona halis kılarak sadece ona dua edin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin hamsa ancak Allah'a aittir. Yine Yuşa Allah şöyle buyuruyor. Kul emara Rabbi bil kısti. De ki Rabbim bana adaleti emretti. Ve akimu vücuhakum inde kulle mescidin. Her secde ettiğinde yüzlerinizi ona çevirin. وَدُعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ Ve dini sadece ona has kılın diye emretti. Bu ayetlere baktığımız zaman yapılan ibadetin burada e, sadece o fed, fedu'u derken buradaki dua elinin ibadet edimi manasında olduğunu birçok ayetlerden bunları delilleriyle belirtmişti. Dolayısıyla burada yapılan duanın halis bir şekilde olması gerektiğine vurgu var bu ayetlerde. Peki yapılan bu duanın halis olması nasıl olur? i̇bn Kesir son zikrettiğim Araf suresindeki ayetin tefsirinde şöyle diyor. Yani Allah size ibadet ettiğiniz yerlerde ibadetlerinizi yaparken istikametle dosdoğru olmanızı emretti. O da Mucizeler ile desteklenen rasulleri, Allah'tan haber verdikleri şeylerde getirdikleri şeriatlarda izlemek ve ibadetinde de Allah'a iklaslı olmaktır. Çünkü Yüce Allah şu iki temel olmadıkça iki temel esas olmadıkça bir ameli kabul etmez. Şeriata uygun delil üzere olarak olması o amelin. Kaynaklı, deliline göre olması. İkincisi ise bu amelin şirkten uzak halis olması, şirkten uzak halis bir amel olacak ve şeriata uygun bir delil üzere olması ikisi birleştiği zaman Allah Azze ve Celle o ameli kabul ediyor. Daha önce bunların birinin eksik olmasında amelin kabul edilmemesi meselesine dikkat çekmiştik birçok sohbetlerimizde. O zaman halis yani ihlaslı dua nasıl yapılır bunu iyi bilmek gerekir. Şüphesiz bu şartlar, gelecek olan devamında, bu ilk şart gibi gelecek olan devamındaki şartların hepsi ihlaslı dua etmenin gereklerindendir. Diğer şartlarsa bakın şöyle, Dua eden kişinin Yüce Allah'ı duasını kabul etme konusunda her şeye kadir olarak bilmesi. Başkasının da buna tasarruf, pay sahibi olmayıp bu konuda sadece Allah'ın bir ve tek olduğunu bilmesi. Şimdi dua eden kişi Yüce Allah'ı duasını kabul etme konusunda her şeye kadir olarak bilmesi. Ya dua ettim ettim de Allah kabul etmedi. Bu gibi şeyler onun her şeye kadir olduğunu bilmeye muhalif şeylerdir. Çünkü Yüce Allah'ın her şeyi edilen duayı kesinlikle kabul edeceğine yakinen inanmak gerekir. Sadece Allah'ın fayda verebileceğine ve baştaki sıkıntıyı ancak onun kaldıracağına. İtikaf etmek kalpte yıkı Allah duayı kabul edendir ve benim de duamı da kabul edecektir diye bilinmesidir. Bakın Yüce Allah şöyle buyurmakta: Onlar mı hayırlı yoksa başı dara düşenen, kendisine dua ettiğinde duasına icabet eden ve başındaki sıkıntıyı gideren ve yine sizlere yeryüzünün halifeleri yapan Allah mı daha hayırlı? Allah ile beraber dua edip sığındığınız bir ilah mı var yoksa? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Yani burada sadece Allah'ın buna fayda ve zarar verebileceğine dikkat çekiliyor. İbrahim Aleyhisselam'la alakalı ayetlere baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor. Dedi ki, Kale, hel unakum Peki dua ettiğinizde onlar sizi İşitiyorlar mı? Yani buna kadirler mi? اَوْ يَنُفَعُونَكُمْ اَوْ ne? Ya da size fayda veriyorlar mı? <gülüyor> ya da zarar verebiliyorlar mı? Yani Yüce Allah'ın bunlara sadece kadir olacak kim? Yüce Allah'tır. Diğerleri buna kadir olamayacağı için duayı hak etmiyorlar demek istiyor. Yine Yüce Allah şöyle buyurdu. El açıp dua edilmeye layık olan ancak O'dur. Onun dışındakilere el açıp dua edenlere onlar hiçbir şekilde isteklerini karşılayamazlar. Onların bu durumu ancak ağzına gelsin diye suya, suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki suyu ağzına götürmedikçe su ona asla gidecek değildir. İşte kafir olanların duası da böyle boşumadır. Arat Suresinde yine Allah'ın yanı sıra kendilerine seslenip dua ettikleriniz sizin gibi kullardır. Eğer iddianız da doğruysanız onlara seslenip dua edin de sizin duasını icabet etsinler. Araf suresinde görüldüğü gibi bu ayetlerde Allah'ın dışında kimsenin icabet etmeye, fayda ve zarar vermeye, sıkıntıyı gidermeye ve benzeri şeyleri yapmaya gücü yoktur. İşte bu dua etmeyi Yüce Allah sadece kendisine ne yapmış? Has kılmış. Ve kullarına sadece bana dua edin de size icabet edeyim diye buyurmuş. Nasıl olur da zayıf ve aciz olan mahluk, aziz ve melik olan Yüce Rabb'e dua da ortak koşar, duayı sadece ona halis kılmaz. Sıkıntıyı gideren bir tek o iken bütün işleri o çekip düzene sokar, Sokarken bu işleri bütün hayırlar onun elindeyken, bütün her şey ona tekrar dönecekken nasıl olup da insanlar ondan başkasına sığınırlar, ondan başkasına dua ederler bu şaşılacak bir durumdur. İşte bu şartta sadece onu fayda ve zarar veren, duayı icabet etmeyen bir tek onun kadir olduğuna yakinen inanmak duanın şartlarından biridir ve bu da ihlasla alakalıdır. Üçüncüsü Allah'tan başkasına dua etmemek. Bilindiği gibi bu da tabi bir öncekisiyle alakalı ama bunlar tek tek cüzleriyle işlendiğinde mesele daha güzel anlaşılıyor. Kişinin Allah'tan başkasından bir şey istemesi ya da Allah ile bir başkasına dua etmesi caiz değil. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaktır. Allah Azze ve Celle ne yakınlaştırılmış bir melek çok yap yakın olan yani mukarret melek olsun, ne de gönderilmiş bir rasul olsun, bir nevi olsun, hiçbir şekilde kendisine yapılan ibadetlerde kendisiyle beraber birinin ona çift koşulmasına razı olmaz. Yani bu dua edilen kişi ister bir melek olsun, ister kabrinler yasam bir rasul, nevi olsun, kesinlikle onu kendisine Den başka dua edilen olarak yanında ortak istemez. Yüce Allah şöyle buyurmakta. Ve ennel de lillahi muhakkak ki secde edilen yani mescitler sadece Allah'ındır. Fela ted'ûne ma'allâhe ma'allâhi ahade O zaman Allah ile beraber herhangi bir kimseye dua etmeyin. Fela ted'ûne Ma allahi ahada. O zaman Allah ile beraber kimseye dua etmeyin. Yani Allah'ın yanında birine medet, yetiş ve benzeri gibi hacet isteyip ibadet, dua ederek ibadet etmeyin demek. İbn Abbas'tan bilindiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözleri İbn Abbas'tan naklediyor. İbn Abbas'ın o daha genç, ufak bir çocukken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bir gün binek üstündeyken Resulullah arkasına bindim diyor ben onu. Derken o şöyle buyurdu. Ey delikanlı sana birkaç kelime öğreteceğim. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem devamında Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Burada Allah'ı koru ki falan tefsirlerine baktığınız zaman Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayarak kor ki Allah da seni korusun. Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yine اِذَا سْتَعَيْتَ festein بِاللّٰهِ Yardım talep ettiğinde de yine Allah'tan yardım talep et. Görüldüğü gibi işte bu amel yani bu ameli olan Tevhidi ile alakalıdır. İlim ehli her kim dua ederken Allah'tan başkasına isteyerek, sığınarak bir şey sarfederse, onun şirk olduğuna, müşrik olduğuna dair icma etmiştir. Veren ki dili la ilahe illallah dese bile. İstersen namaz kılsın. Durum böyledir. İslam dini Allah'tan başkasına ibadet etmeyi yasaklamış. Tabii ki bu mutlak bir hükümdür. Muayyen şahsatı ve bu indirildiğinde cehaletin izalesi yapıldıktan sonra gündeme gelir. Allah o zaman bizlere tevhidi halis bir şekilde gerçekleştirmeyi nasip etsin. O zaman dört. Allah'a ancak nasıl dua edeceğiz? Ve bu dua nasıl kabul olunacak bu şartlardan bir tanesi de ancak onun meşru olan vesilelerini bu vesilelerden biriyle tevessül ederek yapılır. Tevessül o zaman nedir? Tevessül daha geniş bir gün dersini yaparız inşallah. Lugatta bir şey bir şey yakınlaştırmak manasındadır vesile kılarak. Bir şahsı, diğer bir şahsa ondan istediği bir şeyi elde etmek için belirli bir amel veya belirli bir hediye ile, kurban ile veya başka bir şeyle yakınlaşmak demektir. Yaklaştırmak demektir. Istilahtaysa, Yüce Allah'a emir olunan fiilleri işlemek, haram kılınanları terk etmekle yakınlaşmak demektir. Yüce Allah'a emir olunduğumuz fiilleri işleyerek, Bizi yasakladığı şeylerden de sakınarak ona yaklaşmak demektir. Çünkü bunları yapmak, bunun yasak olanlardan sakınmak da bir vesiledir. Kul Rabbine böylece yakınlaşır. Bununla Allah'ın rızasına, cenneti kazanmaya ve cehennemden kurtulmaya kadar gider. İkincisi, dua babundaki özel bir tarifi vardır ki Dua edenin duasında, duasının kabulü hususunda sebep olan şeyi ümit etmesi veya salih bir kuldan kendisine dua etmesini istemesi gibi. Tevessül duadan bir cüzdür. Dolayısıyla dua ibadettir buyurduğu için sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste de sabit üzere olduğu gibi dua da ibadetlerden bir ibadet olmasından dolayı şeriat'taki gelen delillerde geçmeyen bir ibadet ortaya çıkarmak bu çıkarılan ibadeti haram kılan birçok sahih ve açık naslar gelmiştir. Muhakkak ki hakkında meşru oluşuna delalet eden naslarda geçmeyen her tevessül yani bir delil üzere olmayan her tevessül nedir? Bu küçük şirkten başlayıp kişiyi büyük şirke götüren bir ibrede oynar. Bunun bu her harikarda bidattır, haramdır ama bu yeri geldiğinde küçük şirktir, yeri geldiğinde büyük şirktir buna da asli bakımdan ikiye ayrılır tevessül. 1- Meşru olan tevessül 2- Meşru olmayan tevessül Kur'an sünnette sabit olan sahih tevessül kul yalnız Allah'ın rızasını gözeterek yaptığı salih ameller hayatta olan salih bir kuldan kendisi için duada bulunmasını talep etmesi gibi vesileler istemektir. Öte yandan falanın hürmetine Falanın himmetiyle, Falanın hakkı için gibi cümleler Kim olursa olsun bu şahısların Zatlarıyla, makamlarıyla, Mevkileriyle vesile edilmek Şeklindeki meşru olmayan tevessül ise Ne Allah'ın kitabında Ne de Resul'ün Sahih sünnetinde yeri olmayan Birer bidattır ki bunlardan sakınmak Farzdır. Alimler meşru olmayan Tevessül meselesini mutlak Manada büyük şirk olarak Saymamışlar. Bakın alimler meşru olmayan tevessül meselesine mutlak manada sadece büyük şirk babında saymamışlar. Genelde bunu küçük şirkbaplarında işlemişler. Akide kitaplarının itikadi bölümlerinde ya bidat bölümlerinde işlemişler ya da küçük şirkbaplarında işlemişler. Ancak bu meşru olmayan tevessül kişinin durumuna göre büyük şirke gidebilir diye kayıtlamışlar bunu. Çünkü mutlak olarak diyemiyoruz ya. O zaman kayıtları var. Yerine göre büyük şirk, yerine göre küçük şirk olur. Kişinin zatına yönelerek yap yapılan tevessül büyük şirktir. Yapılan tevessül. Eğer o kişinin direkt zatına yöneliyorsa bu büyük şirktir. Zaten bu dolayısıyla istiga istigazeye dönüşür. Yani Allah'tan başkasına sığınmaya, istemeye dönüşür. Kişinin zatına yapılarak yapılan yönelerek yapılan tevssül o zaman büyük şirktir. Bunun dışında zata yönelmeden yapılan tevssül ise küçük şirk olarak değerlendirilmiştir. Ne zaman ki tevssülünde kişinin tevssülde kişi e, kişinin zatına yapılan yani yönelilen kişinin kendi zatına yönelilirse o zaman bu büyük şirkete dönüşür. Bazıları kabirlere giderek onun makamıyla veya kabir sahibinin zatıyla tevessül ederler. Onları taklit eden şimdi kabre gidiyorlar orada tevessül ediyorlar. Yani onları vesile kılıyorlar. Bazı diyor ki işte ben Allah'tan istiyorum ama işte burada istersen faydası var. Bakın bu küçük şirktir dikkat edin. Küçük şirk babında işlenir. Ama onların onların Taklit eden ve yaptıkları da aldananların birçoğu dinden çıkaran şirki tevessüle kadar giderler. Düşerler. Doğrudan bu sefer ne yaparlar? Ölünün kendisinden istemeye başlarlar. Yetiş medet diye. Farkı budur. Onlardan hayrın istenmesi, zararın defedilmesini talep ederler. Ya bu onlardan Allah katında kendilerine şefaat etmesini direkt isterler. Bunlar hep büyük şirktir. İşte Cuhudul Ulema-i adlı kitabın sahibi El-Afgani şöyle der. Kabirlere tevessül iki çeşittir. Birincisi ölüye seslenip ondan istemektir. Bu benzerlere rugatta ölüyle tevessül, bu ve bu, benzerleriyle ölüyle tevessül denilmez buna. Bilakis ölüyle istigaze ve ondan istekte bulunmaktır. Bu ise açıkça Allah'a şirk koşmaktır der. Yine bu vakta tabii birçok sözler var ilim eğitimden. Ben kısaltarak gideyim çünkü yani konu geniş olduğu için bir saatin üstüne geçmemek istiyoruz. Bu konuyu o zaman teleskül ile alakalı derslerde daha geniş yer veririz ki vereceğiz de. O zaman meşru olan de hemen kısaca belirtelim. Meşru olan teleskül nasıl oluyor? Meşru olan teleskülün birçok bakları var. En çok tasbif edilmiş şekli ilim ehlinin kitaplarına baktığınızda üç çeşittir diye gelir. Bunlardan bir tanesi Allah'ın isimlerinden bir isim ile veya sıfatlarından bir sıfatla Allah'a tevessül etmektir. Y ee, Yüce Allah'tan şöyle istemek gibi Ey Allah'ım ben senden isterim. Muhakkak ki senden başka ilah yoktur. Sen Rahman ve Rahim'sin. Bana merhamet et, beni affet. Ya da ey Rahman bana merhamet et, ey Kerim bana ikram et gibi senden rahmetinle isterim, senin isim ve sıfatlarının vesilesiyle isterim, hakkıyla isterim gibi. Böyle istemenin delili ise Yüce Allah'ın şu sözünde buyurduğu gibi Araf suresinde وَلِلَّهِ وَبِلِلَّهِ Esmail husna فَدَوُهُ بِهَا en güzel isimler yani esma Hüsna dediğimiz en güzel isimler Allah'ındır. O halde o güzel isimlerle birlikte dua edin. Enes bin Malik'ten şöyle geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir iş, sıkıntı ona kendisine herhangi bir iş sıkıntı verdiğinde şöyle dua ederdi. Derdi ki Ya hayyu, ya kayyumu Bir rahmatike estağisu Ey hay Ey hay ve kayyum olan Allah'ım senin rahmetinle senden istigası ediyorum. Yani senden yardım diliyorum. Yardım talep ediyorum. Bu rivayet Tirmizi de biliyor Sahih senetle. Yine bunun gibi birçok örnekler var. Biz bazılarını zikrediyoruz. Abdullah bin Buray'da El-Estemi'den, o da babasından şöyle haber veriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın dua ederken şöyle dua ederken şöyle diyor: Ey Allah'ım ben senden başka ilah olmadığına, senin ahat ve samet olduğuna, doğurmamış ve doğmamış olduğuna ve hiç kimsenin de sana denk olmadığına şahitlik ederim, senden isterim. Burada ravi diyor ki bunun üzerinde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki o adam Allah'tan kendisine onunla dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve kendisinden onunla istenildiği zaman da mutlaka verdiği en büyük ismiyle dua etti. İhlas suresindeki gelen sıfatlarla. Bu da meşru olan tevessüllerden bakın. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını vesile kılarak isteyebilirsiniz. Duanın kabul şartlarındandır. Bunun aksi meşru olmayan tevessülse anlattık küçük şirk, büyük şirk, işte bilet Falan bu da duanın kabul olunmaması şartlarındandır yine Allah'a salih amellerle tevessül etmek gibi örneğin ey Allah'ım sana olan imamın imanın sebebiyle senden isterim Resulüne tabi oldum bundan dolayı senden isterim ya da başka yapmış olduğu bir takım salih ameller vardır onları da duasında ne yapar? vesile kılar şöyle buyurulduğu gibi Yüce Allah şöyle diyor şöyle derler Ey Rabbimiz muhakkak ki biz iman ettik dolayısıyla bizi yani biz iman ettik onu vesile kılıyor bizi ve bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru yine Ey Rabbimiz muhakkak ki biz Rabbinize iman edin imana imanı çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik Ey Rabbimiz Bizi o zaman bizim günahlarımızı, bizi bağışla kötülüklerimiz yok, vurulduğumuzu, bizi iyilerle birlikte al. Yine meşhur olan, meşhur her zaman söylediği bu mağara hadisi var. Bu hadiste salih amellerle birlikte tevessül yapmaya delil vardır. Onlar salih amellerinde ne yapıyorlar mağarada o zaman, Bukhar'da, üstünde geliyor bu rivayet, vesile kılıyorlar. İşte... Allah rızası için yaptığınız bazı işte gözden geçirin ve direkte bulunun diyorlar Rabbimizden. Onlardan biri diyor ki benim bir zaman işte yaşı ilerlemiş ihtiyar annem babam vardı falan. Onların yaptığı iyilikleri vesile söylüyor ve bunu vesile kılıyor. Birisi işte başından geçen amcasının kızıyla alakalı bir olayı naklediyor. Diğeri ise kendi işçilerine davrandığı bir mesele hakkında resilak oluyor hayırlı işine. Dolayısıyla e, Allah Azze ve Celle bunların oamenleri makbul olduğu için yavaş yavaş kapının açılmasına e, mağaranın kapının açılmasına e, bunlara yardım ediyor. İşte bu da salih amellerle tevessül. Hadisi komple okumuyorum çünkü uzun bir hadis. Genelimiz bunu bildiği için es geçiyoruz. Üçüncüsü yaşayan dikkat edin yani meşru olan tevessülün üç şekli var dedik. Bir Allah'ın isim ve sıfatlarıyla onu vesile kılarak. İki yapılmış olan salih amellerimizle. Üçüncüsü ise yaşayan gaybde olmayıp yaşayacak gaybde olmayacak yalnız. Buradan işte Amerika'da bir yerde atıyorum. Adam ne yapıyor? Buradan Seyda'ya sığınıyor Adıyaman'da. Ya da ne bileyim Şeyh Nazım Kıbrıs'ı sunuyor, burada Kıbr işte Kıbrıs'ta, yaşayacak, sade yaşaması da yetmiyor, gayet de olmayacak. Böyle bir salih zaptan kendisi için dua etmesini talep ederek onun duasıyla tevessül edebilir. Nasıl edebilir? Yaşıyor. Mesela arkadaşımız Hakan, benim için işte dua eder misin? Böyle bir kardeşten dua isteyebilirsin. Vesut'tan da isteriz, gülüyor. Dolayısıyla şimdi bu hazır bulunuyor, gayepta de değil. Ama bazısı işte ölü, öldüğü halde kabirdekinden istiyor. Ya da yaşamış ama falan yerde ona yetiş gibi sığınıyor. İşte bu da böyle yapmayarak kendi salih bir kardeşinden dua talep edersen bu da caizdir, meşru olan meseleler içerisindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü hutbedeyken kuraklığı şikayet etmek için gelen bir bedelinin anlatıldığı hadiste olduğu gibi bir cuma günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeydi diyor Enes radıyallahu anh. bir adam ayağa kalktı. Dedi ki ey Resulü at sürüleri mahvoldu. Davarlar susuzluktan kırıldı. Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı. Yine sahabeler ve, e, ve dua etti. Şimdi burada baktığınız zaman gelip Allah Resulü'nden direkt duasını talep ediyor. Yani şu an bir peygamber yaşasa içimizde en salih insan olduğu için onun duasını isterdik. Yine sahabeler yağmur du duası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra onun kabrinden değil aksine o an hayatta olan Resulullah'ın amcası olan Abbas'ın duasıyla tevessül ediyorlardı. Allah Resulü ne oldu? Vefat etti. Ettikten sonra gitmediler sahabeler kabirlerine, Resul'ün kabrine. Ondan istemediler ey Nevi işte bize dua et. Bakın bu çok önemli vakıya olan bir delildir. Sahabenin anlayışının ortada olduğu bir delildir. Ne yaptılar? Resulullah amcası Abbas ile dua e, vesile kılarak onun duasıyla yağmur duasına çıktılar. Yine Muaviye Radiyallahuhu'nun Esed bin El Esved El Zurşi'nin duasıyla tevssül etmesi gibi gidip Rasul'un kabrine gitmeler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ömer Radiyallahu ve diğer sahabelere olan tavsiyesi var. Ömer radıyallahu anhu nasıl, nasıl da kendisinden mağfiret duası talep ettiğini hatırlatmak gerekir. Bakın İmam Müslüm'ün sahihinde şöyle bir rivayet geliyor. Kendisine Yemenlilerin takviye birlikleri geldiği zaman Ömer radıyallahu anhu Uvaiz bin Amir'in aralarında olup olmadığını sordu. Ömer radıyallahu anhu niye ait? Uvaiz radıyallahu anhu'yu buldu ve şöyle dedi. Sen amir oldu Uvaiz misin? Kim bu? Uesel Karani. Ues evet dedi. Ömer önce Muratlı sonra Karani misin? Ues evet dedi. Ömer sen de alaca hastalığı vardı, iyileştin ve ondan sadece bir dirham kadar yer kaldı. Öyle mi? Öyle dedi. Ömer ben Rasulullah şöyle buyurduğunu işittim o zaman. Onun o olduğuna emin oluyor bir takım sorularla. Ön Cumhuratlı, sonra Karenli olan Uyiz Amer Amir Yemenlilerin takviye birlikleriyle beraber size gelecektir. Kendisinde alaca hastalığı vardı. Ve bir dirham kadar yer hariç iyileşti. İtaat ettiği bir annesi vardır. Eğer Uyiz Allah adına bir şeye yemin ederse Allah yemininin gereğini yerine getirecektir. Şayet ondan mağfiret duası alabilirsen bunu yap. Burada bir, ne yapıyor? Yaşayan bir zaptı vesile kıldığı. Konunun delil olan yeri. O halde Allah'tan bana mağfiret dile. Bunun üzerine U.S kendisine mağfiret dedi. Ömer radıyallahu ona şöyle dedi: Nerede kalmak istersin? o Kufede dedi falan diye devam ediyor. Ee, bu rivayet Müslim'de biz delil olan tarafı burası. Rivayet uzunca. Bu şartlardan o zaman Allah'a meşru şekilde meşru tevessül ile dua ederek ettiğimiz zaman meşru olmayan tevessülden sakınarak dua edersek de olur? Allah dininde duamız makbul dualardan oluyor. Anlatmak istediğimiz bu. <gülüyor> Yine kitap ve geldiği üzere şartlardan biri şerif olan bir şekilde dua etmek ve dualarda da haddi aşmamak. Şimdi dualarda hattı açmak diye bir kavram var. İslam'dan. Kitap ve sünnette geldiği üzere şer'i olmazsa duada hattı açmak cümlesine girer. Dua ve zikirlerin en faziletli ibadet olduğunda şüphe yok. İbadetler ise kitap ve sünnete dayanmak zorunda. Yoksa heva ve vüdatlara dayanmaz. Dua eden kişi Rabbine kitap ve sünnette gelmiş olan şerî lafızlar ile veya kitap ve sünnete ters olmayan lafızlar ile dua etmesi gerekir. İlk derste bunu bir derse girerken dikkat çekmiştik hatırladıysanız. Onu burada tekrar zikreteceğiz Kitap ve sünnete dayanmayan gayrimeşru dua zikir ve birler edinmemek gerekir. Bu konu geniş bir konu. Merhale merhale bunların en tehlikeli olanı daha önce de geçtiği gibi Allah'tan başkasına dua etmek demektir. Örneğin ölüler, gayetli olan kişiler ve diğer başkalarından yardım isteyerek Allah'tan başkasına dua etmek. <gülüyor> Bu ne? Şer'i olmayıp duada hakkı açmaktır. Şirk ve bidat olan tevessül yollarıyla dua etmektir. Zaten bunları zikrettik ayrı cüzeller olarak. <gülüyor> Resulullah'ın makamıyla tevessül etmek. Yine zikrettik. Falanın hakkı için diyerek dua etmek. Bunlar da duada hattı açmak içine giriyor aynı zamanda. İşte Yüce Allah bakın şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olanlara dua edenden daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların dua ve ibadetlerinden habatsizlerdir. İşte bu duada aşırı gitme çeşitlerinden zarara uğramı yönünden en şiddetli olanıdır. Ne yazık ki insanlar dua konusunda kitap sünnette olmayan dualar ve onların yapılış şekilleriyle yetinmiyorlar. Bir takım aşırılıklara gidiyorlar. Bidatlara dalıyorlar. Yüce Allah'ın şöyle buyurdu: Rabbinize yalvara yakarada gizli olarak dua edin. Şüphesiz ki o haddi aşanları sevmez. Bakın ayete dikkat edin buradan Oruç rubbukum تدرا ولا خفية. İnnehu la mu mu'tedin. Burada mu'tedin kelimesi hatta aşanlar olarak. Yüce Allah bu dua konusunda hatta aşanları sevmez. Yine sallallahu aleyhi ve sellem'in buna dikkat çektiği gibi diyor ki: "Seykun fi hadi ummeti." Bu ümmette olacak. Kavmun bir kavim olacak. Ya tehdune onlar ne yapacak? Hattı açacaklar. Neyden? Fit ve duaı abdeste ve dua konusundan hatta açacaklar. İşte ileri de bu ümmet içerisinde abdeste ve duada da aşacak, açacak, aşırılık yapacak bir topluluk gelecektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evvahutta sayiseldir. Zamanımızda dua konusunda aşırılıklar yapılmakta. Bunlar dua adı altında yapılan bir takım bidatlar ve işlenen şirklerdir. O Yani bu verdiğimiz daha önce cevşen duası gibi, kemzul arş, salatutunciye, tefriciye gibi. Bakın bu konuda daha önce kadıya yakın bir sözünü nakletmiştik. Ona eski çoruk, fuday-ı hüniyattan nakiller var. Diyor ki, Yüce Allah mülk suresinde لِيَبْلُوَكُمْ اَيْيُّكُمْ اَحْسُنَ عَمَلَ ayetinde hanginizin daha iyi amel işleyeceği konusunda sizi sınamak için mealimdeki ayette daha iyi iyiden maksat daha içten olması ve daha doğru olduğunu söylemiş dediler ki ey Ebu Ali daha ihlaslı ve daha doğru olan nedir o zaman bu şöyle dedi yapılan iş ihlaslı olduğu halde Doğru olmadığı zaman kabul edilmez Ne demek yapılan iş İhlaslı olduğu halde doğru olmamak Halis bir şekilde kafa sallarsın değil mi Şiş sokarsın Halis yaparsın bunu Ama bu doğru mu Değil Neden çünkü Resulun sünnetinde yok İstediğin kadar sen halis yap bunu Doğru olur İhlaslı olmadığı zaman da kabul edilmez Doğrudur Kitap ve sünnetteki lafızlarla, kitap ve sünnetteki zamanla, mekanlarda yaparsın. Tam Resulün yaptığı gibi yaparsın ama halis değildir. İnsanlar işte ne derler? Onlar beni ibadet ediyorak gör, görsünler, ne kadar takvalayınca görsünler diye yapar mı da, da kabul olmaz. İşte bu iki şart doğru olması ve halis olması bir ibadette birleşirse anca o zaman kabul edilir. Sufyan şöyle dedi. Hiçbir söz uygulamasız, hiçbir söz uygulama ve niyetsiz, hiçbir söz uygulama ve niyet de sünnete uygun olmadıkça kabul olunmaz. Artık kitap ve sünnetten bu konuda uzak durup bir takım bidat ve hurafelerle dini yaşamaya çalışanların bizim kötü bir niyetimiz yoktur diyerek hatta ameller niyetlerine göre hadisini de getirerek bunları kendi malzeme olarak kullanarak hala sünnete muhalif amellerle uğraşırlarsa bu kendilerini haklı çıkarmaz. Bu yaptıkları ameller kesinlikle kabul görmeyecektir. Ta ki halis olacak ve sünnete uygun olacak. Onların anladıkları manada değil bu, hadis, ha, bu nakledilen hadisler. Sözün özü iyi niyetli olduklarını iddia edip kendilerine tek başına niyet insana fayda vermez diye anlatmaya çalıştığımız bu tip insanlar hala aynı şeyle ısrar edenlerse kusura bakmasınlar niyetlerine ulaşamazlar. Dolayısıyla hem kaide olup da dinde hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden aktif gibi men ile amelen leysa aleyhi emruna fe huvar her kim bizim emretmediğimiz bir amel ile amel ederse bizim emrimiz olmayan bir amel çıkartıp bunu amel ederse o ne olur? Reddedilmiştir. Din bunu kabul etmez. O zaman duada hatta açma bak nebevi lafızlara dikkat etmek gerekir. Bunlara da birkaç örnek verelim. Çünkü konumuz dua ya. Bakın <gülüyor> İbnü'l-Müserradüllahi azzevalahudan nakledilen bir hadis şerif gölgesinde Allah birden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ eder. Adamın yüzü aydınlanırsa. Okaysin. Çünkü tebliğ edenden, tebliğ edenden benden işiterek tebliğ yani tebliğ edilen kişi benden işiterek, tebliğ eden kişi tebliğ edilmiş olan o tebliğ edenden daha iyi anlayış sahibi olabilir diyor. Burada konumuzla alakalı olan taraf şu. İşittiği gibi tebliğ eden. Yani burada dua bunun içine giriyor. İşittiği gibi, Resul'dan duyduğun gibi ne yapman gerekir? Olasızlığı kullanman gerekir. Çünkü İbn-i Abbas'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bize sure öğretildi. Bunlardan bir tanesi ey Allah'ım cehennem azabından sana sığınırız. Kabir azabından sana sığınırız. Mes mesih Deccal'in şer fitnesinden sana sığınırız. Sığınırım ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Bunu oku okuyorduk. okuyordum. Allahumma inna na huzuruke diye başlayarak işte min fitneti Mesih falan böyle uzunca olan bir dua. Buradaki dikkat çekilen yer ne? Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretiyordu. Burada şimdi hastaslığı yakalamamız gereken yer şurası. E, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretiyor. Benden işittiği gibi nakleden nin yüzünü ak etsin. Bu da fuzura dikkat edip düşünmek gerekir. Yine Bukhari'de Cabir bin Abdullah'tan istihara duasıyla alakalı olan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihara duasını Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretiyordu. Bir de bakın şöyle çok önemli bir şey var. Burada da dikkat çekeyim. Bera bin Azib'den Bukhari'de geliyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bera el Azib'in okuduğu duada tek bir kelimeyi düzeltiyor. Bakın tek bir kelime. Halbuki o kelime bana göre, yani kendi aklıma göre sakıncasız gibi gözüküyor. Biraz sonra kendinizi göreceksiniz. Diyor ki, Allahümme amentu bi kitabike ellezi enzelte. Ey Allah'ım ben senin indirmiş olduğun kitaba iman ettim. Ve senin göndermiş olduğun Resul'e de iman ettim. Burada ''ve bi rasulike ellezi erselte'' bak ''ve bi rasulike'' dikkat edilen yer. Bunu Resulullah sallallahu diyor ki hemen müdahale ediyor. Hayır diyor. Sen burada diyeceksin ki ''allâhumme âmentu bi kitâbike ellezi emzelte'' aynı lafız. Ama ''ve bi rasulike'' değil ''ve bi nebiyike ellezi erselte'' yani göndermiş olduğun rasulere nebiye diyeceksin. Ne fark var robot ile rasul arasında? Usluhta farkları var, ayrı konu. Ama bakın resul nasıl müdahale etmiş? Gönderdiğin rasul rasul edemeyeceksin, nebiye diyeceksin. <gülüyor> dua, dikkat çekilmesi yer burada hassasiyet önünde. Yani rasullar nasıl bakın bir kelimeye bile müdahale edip düzeltiyor. Dolayısıyla İbn Hacer'in bir sözü var bu hadis hakkında. Bera bin El Aziz, Rabbı Allah'a bu duayı tekrarlarken duam metninde yaptığı değişikliği düzeltmesi Kurtu ve başkalarının da baş, Kurtu ve başkalarına dayanarak ifade ettiğine göre hadislerin mana olarak rivayetini caiz görmeyenlerin de yine bir delildir. Hadisler tabi mana olarak rivayet edilir mi edilmez bir konusunda konuşulmuş. Hadisleri lafız olarak rivayet etmek gerekir, manasıyla rivayet etmek gerek, etmemek lazım diyenler de olmuş. Bunu delil getirmişler bakın. Ha, mana olarak rivayet etmek caizdir, o ayrı konu. Ama burada hassasiyete bakıyoruz. Örneğin İmam Malik bu görüştedir. O zaman bu düzeltme hakkında yapabilecek en güzel yorum şöyledir diyeyim Macer. Zikirlerin lafızları nedir? Tevkifidir. Ne demek tevkifi? Dondurulmuş demektir. O zikirlerin lafızları değişmez. Öyle, öylece bunu ezberlemen gerekir. Şeriat kılıcı tarafından bu bildirilir. Bu lafızlar içerisinde öyle sırrı ve incelikler gizlidir ki diyor, kıyaf söz konusu olmaz. Dolayısıyla nasıl öğretilmişse öylece dua etmelidir. İmam Mazeri bu yorumu tercih etmiş ve şöyle demiştir doğalarda varit olan lafızlarla yetinmek gerekir zira duaya verilecek karşılık bu lafızlara bağlıdır duaya verilecek karşılık yani icabet kabul olunma neye bağlıymış bu lafızlara bağlıdır diyor bakın belki de duanın metni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle vahiy edilmiş olabilir o halde metne önem vermek gerekir diyor. İbn-i Acerer Askalani sözünü böyle bitiriyor. Yine kısaca e, es geçelim. Şöyle yapalım. Özetleyerek Abdullah i̇bn Ömer'den bir adamın hapşırdığını şey yapıyor. Abdullah i̇bn Ömer diyor ki Elhamdülillahi ve selatu ve ala Resulullah dediğini duyuyor. Hapşuran kişinin. Bunun üzerine ona şöyle diyor. Resulullah bize böyle öğretmedi. Bilakis şöyle dedi. Sizden biriniz hapşırdığı zaman Allah'a hamd etsin, Resuluna da salak etmeyi söylemesin. Bu lafız, hakimin müstedrekinde elvanini sahihlediği senetle geliyor. Başka bir lafızdan nafiden adamın bir i̇bn Ömer'in yanı başında hapşuruyor. Sonra elhamdülillah ve selamu ala Resulullah diyor. Bunun üzerine i̇bn Ömer ben de normal zamanlarda elhamdülillah ve selamu ala Resulullah diyorum diyor normal zamanlarda. Ama hapşırma konusunda Resulullah bize böyle öğretmedi. Hapşırdığınızda elhamdülillah ala kulli lehelleyin diyor. Şimdi kötü bir şey değil. Elhamdülillah ve selamu Resulullah. Hamd Allah olsun, salakta Resulullah. Ama hapşırdığında bunu söylemiş. Dolayısıyla hapşırdığında söylemek bize Resul böyle öğretmedi diyor. Bunlara dikkat çekmiştik. Semir Azim da böyle rivayetler var. Sahabeden birçok böyle okudukları değişik dualar var. Hepsinde böyle e, şey yapıyorlar, müdahale ediyorlar. Burada Allah mutlunu şöyle buyurduğu bir rivayet var, bakın. İmam Ahmed'in müsteriline geliyor. Size bir hadis söylediğim zaman, yani iza hadisdukum, size bir hadis söylediğim zaman bir halis söylediğim zaman benim söylediğim üzerine ne yapmayın? ekleme yapmayın ziyade kılmayın sözlerin en güzeli şu dört sözdür ki onlar Kur'an'dandır hangisiyle başlarsan başta sana bir zararı yoktur Subhanallah Elhamdülillah La ilahe illallah Allahu Ekber bakın burada daha önce söyledik Muhaddis Rasulüttin el-Advani -el Sahih'e da bunun altında bir fayda bağlı bazı açıklamalar yapıyor. Hadiste diyor açık ve derin edepler vardır. Bunların en önemlisi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine ekleme yapmaktan yasaklanmaktır. Hadisin anlamına uygun da olsa rivayet ve naklinde ekleme yapmak yasaklanmış. Hadisin anlamına uygun da olsa ne olmuş? Rivayet ve naklinde ekleme yapmak yasaklanmış. Şüphesiz bu, ecri arttırmak amacıyla ibadet içeren bir ekleme yapılması halinde yasaklılığın daha öncelikli olduğuna delalet eder. Bu eklemelerin en açığı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan zikirlere yapılan eklemelerdir. Örneğin yemeye başlarken besmele ye Bismillah diyerek başlıyoruz ya Bismillahirrahmanirrahim'i ekleyerek orada Rahman ve Rahim'i ekleyerek başlamayı yasaklıyor çünkü Resul bize kul bismillah de ki, bismillah de yemeğe başlarken böyle dedi diyor orada fazladan Rahman ve Rahim'i övgü olsun diye bile eklenmemesini söylüyor çünkü bu nasa fiil eklemek olur bunun yasaklanması daha önceliklidir diyor ve tutuyor biraz önceki Abdullah Ibn Ömer'le nakledilen rivayet naklediyor şu hapşırmayla alakalı <gülüyor> dolayısıyla bu açıklamaları iyi anladıysan bu hadis din ve ibadete ekleme yapmayı reddeden birçok delillerden biridir bunu düşün ve aklında iyi tut zira inşallah muhalifleri ikna etme konusunda Allah seni bununla faydalı faydalandıracaktır Allah bizi de sizleri doğru yola hidayet buyursun diyor işte bundan dolayı dualarda belirli lafızları seçmek gerekir o lafızlara riayet etmek gerekir. Bu konuda oldukça çok rivayetler var. Bu kadarıyla yetinelim ve duada aşırı gitmemeye özen gösterelim. Yoksa Yüce Allah'ın duyurduğu şu duruma düşeriz. Rabbimize yalvara yakara, Rabbinize yalvara yakara da gizli olarak dua edin. Şüphesiz ki Allah hatta açanları yani aşırılığa gidenleri sevmez. Evet, bu şartlardan bir tanesi de duanın hayırlı bir dua olması gerekir. Bu duanın kabulüyle mali olan bir durumdur. Hayırsız, yani hayırlı olmayan bir şeye dua etmek. Duanın Allah dininde kabul olması, hayırlı bir dua olması gerekir. Yoksa hayırsız, kötü, münker, günaha sokan, birilerini günaha sokturucu olan dua olmaması gerekir. Örneğin akrabalık bağlarını kesici, Müslümanların aralarını bozucu, onlara zarar veren ve günahlardan zarar veren ve bendir günahlardan uzak olması gerekir. Ebu Hureyren, Nebi Sallallahu Aleyhimin buyurduğu gibi, bir günah ya da akrabalık bağını kesmeye kişi dua etmediği müddetçe duasını kabul edilmesinde de acele de etmiyorsa kulun duası kabul olunmaya devam edecektir. Evet, bir daha naklediyorum. Bir günaha ya da bir akrabalık bağını kesmeye kişi dua etmediği müddetçe, duasını kabul edilmesinde de acele etmediği müddetçe kulun duası kabul olunmaya devam edecektir. Örneğin, adam at yarışı, to to İskambil kağıtlarıyla oynayan ve benzeri kumar oyuncularının Allah bana bunu kazandırsın. Allah'ın bu üç şişesini bir dikişte içeyim ve benzeri dualar. Böyle bunlarla hayırsız dualar olmaz. Dua hayırlı bir şekilde olacak ki o dua kabul edilsin. Yani günaha sokucu olmaması gerekir. İstediği şey hayır olması gerekir, kendisini başkalarını günah sokan dua olmamızdır. Bu da Yüce Allah'ın hikmeti ve lütfu gereğidir. Yüce Allah şöyle buyurmakta, eğer hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı mutlaka gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Yine eğer ki insanlara hayrı çabucak istedikleri gibi şerri de aceleyle verseydi elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Yine insan hayrı dua ettiği kadar şerre de, de dua eder ve insan ise çok acele edilir. Buyurmakta Yüce Allah. Evet bu şartlardan bir tanesi de 7. Şart Dua eden kişinin Allah'a Azze ve Celle'ye iyi zanında bulunması. Burası bu dersin bana göre en önemli konusu. Tabi diğerlerinden nazaran Gafil ve dalgın kalp ile değil kabul edileceğine tam bir inanç yakın ve iyi zan ile dua etmek gerekir. Kalbinde Allah'a dua edenin duasını kabul eder benim duamı da muhakkak kabul edecektir inancını, yakınını, bu zannı taşıyacaktır. Bu tabi ilk başta zikrettiğimiz onun her şeye kadir olduğunu bilmekten daha farklıdır. Allah hakkında iyi zanda bulunmak gerekir. Yüce Allah Uğud harbinin zorluğuna dair inen ayette şöyle buyurmuş. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grup da Allah hakkında haksız yere batıl olan cahiliye zannında bulunuyorlar. Bu işten de bize ne gidiyorlardı? Onlar bu harcın zorluğunda ne yaptılar? Kaygılandılar. Ve kötü zanda bulundular. Yani onlar cahiliye dönemindeki zan gibi kötü zanda döndüler. Bu zan cahiliye dönemindeki müşrik iken Allah hakkında var olan zanları gibi oldu. Ve Allah hakkında izan yaptılar. Yine Yüce Allah münafık ve müşriklerin sıfatlarına dair de şöyle buyurdu. Bir de bunlar Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Bunlar Allah hakkında kötü zanda bulunan işte münafık erkekler, münafık kadınlar. Görüldüğü gibi gerek doğada olsun, gerek ibadetlerde olsun Allah hakkında hüsnü zanda bulunmak tevhidin bir vacibidir. Dikkat edin Allah hakkında hüsnü zanda bulunmak. Hatta hatta kitab-ı tevhid sahibi Allah. bu konuya kitabında da yer vermiş. Bir baş başlığı olarak atmıştır. Sonlarına doğru eğer okursanız. Çünkü Allah hakkında kötü zan tevhide ters bir durumdur. Kötü zan meselesindeki tevhide ters olma durumu bulunduğu konuma ve meseleye göre şiddet gösterir. Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını birleme tevhidini gerçekleştirmek ancak Allah hakkında iyi zanda bulunup onu tanımakla mümkündür. Bakın Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını birleme tevhidi, isim ve sıfat tevhidinde. Bunları gerçekleştirmek ancak Allah hakkında iyi zanında bulunmakla mümkündür. <gülüyor> Bu da onun zatını düşünerek değil, çünkü onun zatını düşünmeye biz muktedir değiliz. Ancak onun isim ve sıfatlarını düşünerek gündeme gelir. Onun isim ve sıfatlarında Allah hakkında iyi zanında bulunarak, Tevhidi gerçekleştirir ya da kötü zanda bulunarak tevhide ters durum gerçekleştirilir. Bu durum imanın yakini mertebesi, imanın yakini olan mertebesi ile artık itminanın üstüne doğru yani gönlün huzur vurmasından daha yukarı giden bir olaydır. Bu derecede gündeme gelir. İnsanlar genelde bunun şuuruna varmıyorlar. Bazen bu ters düşme durumu tevhidin kemalinde de oluyor. Yani hangi meseleyle ile alakalı ise direkt tevhide zıt oluyor. Ya da tevhidin kemalini ediliyor. Bu durum yakin ile alakalıdır. Hanzala hadisinde olduğu gibi. Yani bu tevhidi gerçekleştirip ama tevhidin e, kemali olan yakınla alakalıdır. Hanzala hadisinde olduğu gibi. Hanzala hadisinde işte biz senin meclisindeyken kendimizi tek başıdayken böyle hissetmiyoruz diye. Kalbimizde <gülüyor> Bu durumda Allah hakkında kötü zan, tevhidin bazen aslına bazen de kemaline zarar verebiliyor. Bundan dolayı duada duanın kabul olunmama sebeplerinden biri olarak ele alınmaktadır bu. Ebu Kureyre'den şöyle bir rivayet var. Ud'ullâhe Allah'a dua et ve entum mûkinûne bil icabeti. Kabul edileceğine tam bir inançla Allah'a dua et. Bil ki Allah gafil ve oyun oynaşı olan bir kalbin duasını yani oyun ve oynaş durumunda olan bir kalbin duasını kabul etmez. Bu rivayet Elvan-ı rivayeti. Dolayısıyla yani kabul edileceğine tam bir inançla dua etmek gerekir. Yine Cabir radıyallahu ben vefat etmeden 3 gün önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Sizden herhangi biriniz Allah'a güzel zan besler halde olmaktan başka sakın vefat etmesin. Ölüm anında bile güzel zan beslemek gerekiyor. Bu sözleri vefatımdan 3 gün önce söylemiş. İyi zan bulunmadan ölmekten sakındırmak için. Yine ben kulumun bana olan zanlı yanındayım. Kulun bana dua ettiği zaman ben onunla beraberim. Yani kul benim hakkında nasıl bindi zammı üzere ben ona öyleyim. Bu işte Yüce Allah a yapmış olduğumuz kulluğumuzun her yüzünde bu hüsnü zannın gölgesi var. Namaz ve diğer ibadetler sebebiyle işten çıkarılan kişinin ailemin rızkını nasıl temin ederim diyerek kaygılanarak Allah'ın vezdat sıfatına olan zannı onun nasılsa Allah da o kulun zannına göre o sıfatıyla onun yanındadır. Kişi de Allah'ın rezzat sıfatına iman olabilir. Ama onun rezak sıfatını birlemeye geldiği zaman sorun çıkabilir. Gerçekten Allah'ın rezak sıfatına ve o sıfatıyla alakalı olan ayetlere yapılan iyi zan ve kötü zan ile alakalıdır bu mesele ne kadar onun sözlerine güvendik, Hak, eden ne kadar rezak olarak onu düşündük, işte onu rezak düşünüp izan yaparsan onu kul kendi yanında öyle bulur. Dua konusunda da Yüce Allah kulun benden istediğinde ben onun duasına icabet ederim diyorsa, kul da onun duaları ne kadar kabul ettiğini, Biz'e ne kadar yakın olduğunu düşünüyorsa ve duaya icabet sıfatına ne kadar hüsnüzan duyuyorsa işte kul Allah'ı kendi yanında öyle bulur. Hüsnüzan ameli yapmayı, hüsnüzan ameli yapmayı canlandıran, ona sevk eden şeydir. Dua etmanın, duanın kabulünü, kabul edilmesini istemesi Tövbe anında tövbesinin kabul edilmesini, mağfiret dileme anında mağfiret edilmeyi, amel etme anında sabit kalmayı elde etmeye çalışmanın bir gereğidir hüsnüzan. Fakat günahlar üzerinde ısrar etmekle beraber mağfiret dilemeyi istemek, amellerde sabit kalmayı istemek, tövbenin kabulünü beklemek ve duaya icabet edilmesini beklemek hüsnüzan değildir. Böyle şeylerde hüsnüzan olmaz, bu ancak şeytanın kandırılmasıdır. Kalbin dua esnasında Allah'tan gafil olması. Duanın tesirini ne yapıyor? Azal <gülüyor> Bu aynen namazı da gaflet halinde kılanın, kılanın durumuna benzer. Namazda alınan sevap derece derecedir. Gafletin durumuna göre sevabı azalır, artar. Evet, dua eden kişinin kalbinin hazır olması. Bir saat olmuş herhalde. İsterseniz bırakalım. Sıkmayalım. <gülüyor> dua eden kişinin hazır bir kalp ile Rabbine dua etmesi gerekir. Ne söylediğini anlaması ve bilmesi gerekir. Duasında büyük bir azim, azim duygular hissetmelidir. Dua ettiği yüce Rabbin büyüklüğünü ve azametini kavramış olması gerekir. Yüce Mevlasına kelam etmesinden dolayı kula, kula ona zelil olarak yönelmesi yakışmaktadır. Bu da anlaşılmaz bir şekilde değil, ne dediğini bilerek, anlaşılır bir şekilde tekrar ederek olur. Bilerek, anlayarak, dilin telaffuz ettiği şeyleri kalbin süzgecinden geçirerek dua etmesi gerekir. Yoksa kalp duadan gafil olur, bu da sanki şiir okur gibi dua etmenin dışına çıkmaz. İmam Neveve'nin dediği gibi bil ki daha önce geçtiği gibi duadan maksat kalbin hazır olmasıdır. Buna dair delillerse sayılmayacak kadar fazladır der. el -Eskar'da. Daha önce zikrettiğimiz hadiste geldiği gibi Ebu Hureyre'den kabul edileceğine tam bir inançla Allah'a dua edin. Bilin ki Allah gafil ve oyun oynaştı olan kalbin duasını kabul etmez. Burada oyun, oynaştaki olan kalbin duası yani istediği şey hususunda ciddi olmayan veya Allah'tan başkasıyla meşgul olan kalbin demektir. Mübarek Fuhri'nin tufvetil afresi ah de dediği gibi nitekim bu duanın en temel adabıdır demektedir. Yine duanın kabulü için acele etmekten sakınmak, dua ettim de işte duam kabul olunmadı diyerek duayı terk etmemek. Kul dua ettiği zaman icabet edilmesi için acele etmemesi gerekir. İbni Kayyum'un dediği gibi duanın kabulü ve etkisi kul üzerinde görülmesini engelleyen musibetlerden birisi şudur. İnsan duanın hemen kabul edilip gerçekleşmesini ister. Bu gerçekleşmeyince üzüntüye kapılır ve duayı terk eder. Bu kişi aynen bir tohum eken veya bir fidan diken sonra onun her türlü bakımını yapan sulayan fakat onun filiz vermesi ve büyümesi gecikince o tohum veya filizi kendi haline bırakan kimse gibidir. Ebu Hureyre'nin sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği rüayette dua ettim de kabul edilmedi diyerek acele edilmediği müddetçe sizden birinizin ettiği dua mutlaka kabul edilir. Böyle demediği müddetçe. Ve bu nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den yine şöyle buyuruyor. Bir günaha ya da akrabalık bağını kesmeye dua etmediği, duasının kabul edilmesinde de acele etmediği müddetçe kulun duası kabul olunmaya devam eder. Ey Allah'ın resulü, acele etmek ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi dua ettim, dua ettim fakat duamın kabul edildiğini görmedim demesidir. Kabul edilmesi geciktirilir. Bundan dolayı bıkıp usanır da dua etmeyi terk eder. Görüldüğü gibi dua eden kişi acele etmeme, dua ettim de icabet edilmedi demediği müddetçe duası kabul edilecek ve hayır olan şeyleri de elde edecektir. O zaman iki şart var, duanın kabulü için acele etmeyeceksin, ettim de ben dua ettim de icabet edilmedi demeyeceksin ve duaya devam edeceksin. İbn-i dediği gibi manası kul usanır ve sonra bıkarak dua etmeyi terk eder. Böylece dua etmesiyle Allah'a ihtiyacı yokmuş da sanki minnet ediyormuş gibi olur. Ya da kabul edilmeye yetecek kadar dua ettiği düşünmüş olur. Da bu durumda da vermesi mülkünden hiçbir şey eksiltmeyen ve kabul etmekten de aciz olmayan Allah'ı sanki, sanki cimrilikten suçlamış gibi olur. Diyor İbn-i Vaktal Bukhari İbn-i Avdera şöyle diyor. Bu hadiste dua edetlerinden bir edep var. Kabul edileceğinden de ümit kesmeden talep etmekte ısrarlı olması gerektiğidir. Çünkü bunda Allah'a boyun eğmeyi, teslim olmayı, muhtaç olduğu sergilemek vardır. Burada belirtilmesi gereken bir durum daha vardır ki duanın kabul edilmemesi için acele etmemek gerekir. Fakat bazı yerlerde duanın kabul edilmesi için acele etmekte caizdir. Hemen onun örnek vereyim. Örnek yani nadiren insanın yüksek bir yere asıldı kaldığı, düşmanında olduğu gibi kul burada ne yapar? Hemen <gülüyor> Rabbim beni hemen kurtar diye dua edebilir. Bunlar istisnadır. Yine bir uçağın düşmanındaki gibi bunlar istisnai şeylerdir. Evlenmek isteyenler? Onlar da acele etsin inşallah. Hayırlı işler de acele edin diyorlar. 10. Dua eden kişinin yiyecek, içecek ve giyeceğini temiz, helal kazançtan olması gerekir. Bu duanın kabul edilmesinin şartlarındandır. Yüce Allah şöyle buyurdu. Minel Allah ancak muttaki, yani kendisinden korkan kimselerden ne yapar kabul eder. Ebu Hureyre, ey insanlar şüphesiz ki Allah tayyiptir, temiz. Ancak temiz olanı kabul eder. Şüphesiz ki Allah Resulü'ne emrettiği şeyin aynısını müminlere de emretmiştir. Sonra şu ayeti okudu. <gülüyor> Ey Resulü'ler! Temiz, helal olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla bilirim." Yine ardından şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Sonra bakın Resulullah nasıl devam etti? Bir kimse toz toprak içerisinde uzun yolculuk yaparak, yediği haram, içtiği haram, giyeceği haram ve haramla beslenmiş olduğu halde ellerini havaya kaldırır. Ve ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diye dua eder. Nasıl olurdu bu kimsenin duası kabul musun? Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste dinin kaidelerinden bakın bir kaide var yüce Allah'a yakınlaştırıcı amellerin genelinde iyi ve temiz salih olması gerektirir kişinin. Dolayısıyla dua da böyledir. Hadiste temiz ve helal şeylerden yiyip içmeye yiyilmeye, pis olan, haram olan şeylerden de uzak kalmaya bir gereklilik vardır. Evet. Rüce Allah'ın şöyle buyurduğu ki güzel söz yalnız ona yükselir onu da salih amel yükseltir buyuruyor. Burada son olarak <gülüyor> saat radıyallahu anh'ın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den doğasının kabul edilen bir kişi olmasını isteyince sallallahu aleyhi ve sellem yiyeceğin temiz olmasına, helal olmasına dikkat et doğası kabul olunan bir kişi olursun demiştir. İmam Ahmet'in oğlunun Abdullah babasından Züf adlı kitapta şöyle naklediyor. İsrailoğulları bir belaya uğradılar. Beladan çıkış yolları aradılar. Bunun üzerine Allah onların nebilerine şöyle vahy etti. Onlara şunları bildirmesini söyledi. Sizler pis belenlerle benim huzuruma çıkıyorsunuz. Kan döken haram mallara uzanan ellerinizi bana uzatıyorsunuz. İşte şimdi size öfkem arttı. Bana hiçbir zaman yakın olamayacaksınız. Evet, dua eden kişi vacip ve emir ya da halihazırda hazırda farz olan bazı hususlarda onları terk ederek dua ile meşgul olmaması gerekir. Bu son şık. ilginç bunu alemler yani duanın kabulü içerisinde şartlara sokmuşlar. Ee, böyle bir istiklalde bulunarak Bakın nasıl şu kişi hali hazırda sabah, öğlen ve benleri farz olan namaz varken dua ile meşgul olmamalıdır yani farzı eda etmek varken yine bir misafir kendisini ziyaret etmeye geldiğinde dua ile meşgul olup onun hakkı olan karşılamayı yapmazsa yine anne baba kendisini hizmet için çağırdıklarında dua ile meşgul olursa bunlara örnektir dua eden kişinin vacip veya emir ya da hala ağzıda farz olan bazı hususlarda onları terk ederek dua ile meşgul olmaması gerekir. Bu da meşhur Cureyş hadisi var. Şu Beşik'te konuşan çocuk rivayetinde bir, bir ara namaz kılarken eski ümmetlerden annesi ey cüreyş diye sesleniyor. O Ya Rabbi, annem bir de namazın var. Dedi. O namaz kılıyor o anda. Namazına devam etti. Bunun üzerine annesi dönüp gitti. Ertesi gün namaz kılarken tekrar annesi geldi. Ey cüreyş diye seslendi. O da tekrar Rabbi. bir annem bir de namazın var. Annesini icabet etmiyor. Namazını kılıyor. Ey diye sesleniyor. Tekrar böyle söylüyor. Ondan sonra bunun üzerinde annesi artık bu durumun akabinde kızıyor. Diyor ki ey Allah'ım cüreş diyor fahişelerin yüzüne bakmadan önce onun malını alma. Canını alma pardon. Sonra cüreş ve ibadeti İsrailoğulları arasında dilden dile dolaşırken güzelliğiyle dillere destan alan fahişe bir kadın isterlerse onu yoldan çıkarabileceğini söylüyor. Kendisiyle ilişki kurmaya çalışıyor. Ama Cüneyt ona iltifat etmiyor. Cüneyt'in manastırında boğulmaya alışkanlık haline getiren bir çobanla bunu yapıyor. Çobandan hamile kalıyor. Sonra çocuğu doğurunca Cüneyt'ten olduğunu söylüyor. Ona iftira atıyor. Niye? Annesinin bedduasına olmuş çünkü. Bunun üzerine insanlar Cüneyt'i dışarı çıkararak manastırını yıkıyorlar ve kendisini dövmeye başlıyorlar. Bu durum karşısında ne oluyor size diye soruyor. Adamlar sen şu fayş zina yapmışsın ve senden çocuk doğurmuş derler. Cüreç çocuğun nerede olduğunu sorar çocuğu yanına getirirler. Cüreç namaz kılmasını müsaade etmelerini ister. Namazını kıldıktan sonra çocuğun karnına dokunarak babam kim ey çocuk falan bir çobandır der. Bunun üzerine insanlar cüreç'i öpmeye ve ona el sürmeye başlarlar. Sana manastırın altından manastırın altından yapalım derler. Yani altın, gümüş değil. Hani alttan değil üstte de yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Cüreyç ise hayır eskiden olduğu gibi onu tek çamurdan yapın diye karşılık veriyor. Bu rivayet Bukhara'da geçiyor. Bunun istiklal delil olan tarafı yani burada Cüreyç daha öncelikli olan ki kıldığı namaz nafile namazıymış. İli söylediğine göre nafile namazıymış ve annesine icabet etmesi daha öncelikli farz diyor halihazırda hazırda. Dolayısıyla bir annesine icabet etmesi gerekirken ile meşgul oluyor. Yani böyle bir durumda dua ile meşgul olunduğu zaman işte duanın kabul edilmemesi şartlarına sokmuş İli Mehdi bunu. Yani ben de bunu aldım buraya tekrar. Çünkü bunu görünce İmam Nevevi bu hadisin şerhinden şöyle diyor. Alimler şöyle demiş. Bu hadis cüreyş hakkında doğru olanın annesine icabet etmesi gerekli olduğuna denildir. Çünkü annesi çağırdığında nafile namaz kılmaktaydı. Nafile namaza devam etmek tatavvudur, vacip değildir. Oysa anneye icabet etmek, ona iyi davranmak ise vaciptir. Onu incitmek ise haramdır için namazı hafif kılıp annesine icabet etmeye ve tekrar namazına dönmeye de imkanı vardı. Umarız ki belki de o annesinin kendisine ibadet ettiği manastırından ayrılmaya çağırdığından korkmuştur. Yine belki de bu dünyalık işlere, onunla ilgili şeylere ve dünya arzusu ve isteklerine dönmeye çağırdığından korkmuştur. Yine belki de niyetlendiği ibadetlerde kararlılığındaki azminin zayıflamasından da korkmuştu. Dolayısıyla bundan yani... Bundan umuyoruz diyor İmam Nebevi. Görüldüğü gibi anneye icabet etmek vacip, duanın anneye icabetten sonra yapılma olasılığı da olduğu için öncelikli vacip olanın yapılmaması, duanın kabul olunmaması sebepleri içerisinde tokulmuş. Bunu delil olan tarafı da bu. İnşallah sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir saatimizi geçtik. Maalesef eee denetim toplu sof sofu zaman böyle oluyor. Kusuruma bakmayın. Allah sizden razı olsun dinlerimizin. Allah razı olsun. Sağ olun.